الحمد Rabbil Alamin, ve salatu ve على ala rasulina وعلى ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, ve jamii anbiya'i ve murselin, ve Bismillahirrahmanirrahim. Geçen dersimizde 22. ayete kadar işlemiştik. Yani halidine فيها أبدا إن الله عنده ejrun azيم ayetiyle geçen dersimizi kapatmıştık. O Cenab-ı müminlere Allah yolunda Allah yolunda hicret edip, edip, cihad edip, mallarıyla, canlarıyla onun dininin üstün gelmesi için kafirlerin yurtlarını terk edip dar İslam olan ve olacak olan Medine'ye hicretleriyle ilgili ayetteki müminlerin mükafatlarını Allahu Teala onlara böylece müjdelemişti. Bugün göreceğimiz ayet-i kerime veya ayet-i kerimeler hicretten sonra Mü'minlerle kâfirler arasında kıyamete kadar devam edecek olan bir hükmü belirten ayet-i kerime ve <gülüyor> ayet-i kerimeleri işleyeceğiz bugün. İşte bu ayetlerin özü, aslı bizim akidede ve tabi tanımını Kur'an'da ve sünnet-i seniyyede bulan e, akidevi bir meseledir. O da وَلَا وَبَرَاءَ الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ الْوَلَاءُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ minallahi milel kafirine ve yani Allah ve رسولüne teveccühde bulunmak gönül ile kalbi ile ameli ile itikadi ile fiiliyatı yani hayatının tamamı ile Allah'a ve رسولüne ve müminlere bağlı olmak Allah'a itaat etmek Allah رسولüne itaat etmek bizden olan ulul emre itaat etmek değil mi İhtilafa düştüğümüzde İhtilafımızı Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine götürmek gibi meseleleri ne yapıyor? Bu ayeti kerimelerin konusu içine alıyor. O da nedir? Vela ve bera konusu. Bunda zaten dersimizin girişinde ben genişçe izah etmeye çalıştım. Bu vesileyle tekrar başa dönmeye gerek görmüyorum. Şimdi müminler Mekke'deki mallarını, canlarını, kızlarını, çocuklarını, karılarını Bırakıp zor olan bir yolculuğu, kendileri açısından geleceği belli olmayan bir hayata, tehlikeli bir hayata atılmakla ne yapmış oluyorlardı? Allah'ın bize indirdiği ayet herimde, Allah yolunda hicret eden, Allah yolunda cihad eden, yani malı ve canını bu uğurda, Resulullah'ın yoluna koyan bu insanlara, Allah-u Teala muhacirin diyordu. Nereden? Müşriklerin diyarından, Mekke, şirk diyarından, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu, İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği beytin bulunduğu, müminlerin kıblesi olan, bizden önceki müminlerin de kıblesi olan, o mübarek makamlı beyti, Rasulullah ve ashabı terk ediyor. Nereye? Medine'ye gidiyorlar. <gülüyor> Neden yeni bir devlet inşa etmek, yeni bir İslam beldesi inşa etmek, Müslümanların hür, Müslümanların başlarının dik, Müslümanların canlarının, mallarının, ırzlarının muhafaza edileceği bir yere gitmek için müminler orayı bırakıyorlar. Dar gelen kendilerine, dar edilen o Mekke'yi terk edip Medine'ye gidiyorlardı. Bu bakımdan bazıları bugün bize diyebilir, Efendim, İslami hareketin çıkış noktası camilerdir. İs, efendim, İslam işte mescitten dünyaya yayılmış. İslam mescitten şöyle olmuş, tamam mescitten ama o mescidler, bizim dersimizde anlattığımız biliyorsunuz, 3 hafta devam ederek anlattığımız mescit konusu, Allah'ın dininin ikame edilmesi için kapısı açılan mescidlerdir. Yani temeli açılan, temeli atılan mescidlerdir. Ve o mescitleri eğer müminler canları, kanları pahasına koruyorlar ise ve o mescitlere yapılan müdahale müminler reddediyorlar. Güçleri yetmiyorsa Kabe-i Muazzama'yı Rasul'ün hicret edip terk ettiği gibi deri dönülecek ama Rasul'e o haber sonra veriliyor. Kabe'yi, Kabe'nin bulunduğu beldeyi terk edip hicret eden, etmek gibi Müslümanların da tağutların, kafirlerin emrinde olan camileri, mescitleri terk etmesi lazımdır. Eğer sen bu hicreti gerçekleştiremezsen o camilere yeniden dönüp fethetmek mümkün olmayacaktır. Çünkü orada devletin zalimlerin, tağutların tahakkümü altında ve onlara itaat eden bir sistemde yaşayan ve görev yapan insanın oraya oraya tekrar Allah'ın dinini o şekilde hakim kılması mümkün değildir. Önce o hakimiyet bitirilecek. O hakimiyet o tasalluf kalktıktan sonra camileri Müslümanların olacak. Resul bile Mekke'yi terk etmiştir. Resul bile hicret etmiştir. Ve 17 ay Medine'de Resulullah Kabe'ye değil Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştır. Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fevelli veceke haram ayeti indi, 17-18 ay yaklaşık olarak tuttu yönünü Resulullah Kabe'yi muazzamaya çevirdi. Ve 8. hicri senede de fetih taahhüttü. Şimdi dikkat ederseniz, eğer doğrudan dolayan doğru bir binanın kendisinin kutsiyeti olsaydı, taşının kutsiyeti olsaydı, Resulullah Mekke'ye niye terk etsindi? Medine'de ne vardı ki? Ha? Hiçbir şey yoktu yani, mabet yoktu. İbrahim Mekke'ye gelmişti. Biliyorsunuz bu konuyu genişçe İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'la nasıl binayı inşa ettiğini, Mekke ahalisine, Mekke'de iskan olunacak, halka gelecek olan insanlar için müminlere nasıl dua ettiğini, değil mi? Onlara Allah'ın nasıl rızık vermesi gerektiği hakkında. Ama Medine için böyle bir olay yoktu. Fakat Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmesinin hikmetin altında ne yatıyordu? Medine'nin İslam'ı kabul etmesi ve Medine'nin bir İslam kenti, İslam şehri olması yatıyordu. Yani Medine, bir nevi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalesi oradan çekiş noktası karargâhı haline dönüyordu. Bunun için orası Darul İslam oluyordu. Darul Şirk'ten ve Darul Küfür'den Rasullah ve ashabı nereye hicret ettiler? Darul İman, Darul İslam olacak olan Medine'ye. İşte bu hicretten sonra veya bu hicretin başlangıcında mallarını, çocuklarını, babalarını, karılarını terk edemeyenler hakkında ayet kirmiğinde. O ayet de bu ayettir. Enbad suresinde de var. Şimdi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Ya yühelzine alemu, ey iman edenler. Biz açıkladık yani, ey iman edenler nedir? Yani ey müminler nedir? La tatta zu abakum ve evliya eh bu kat'i yasak koymadır. Kat'i tahrimdir. Yani kesinlikle haram kılmadır. Nas mutlaktır ve bu hüküm kıyamete kadar değişmeyecektir. İşte iman edenler sakın babalarınızı ve kardeşlerinizi ne edinmeyiniz? Evliya dost muhabbet beslediğiniz yardım ettiğiniz yardım talep ettiğiniz <gülüyor> kimseler edilmeyiniz. Ne zaman ama? İn istahabbu'l kufra 'ale'l iman. Küfrü imanı sevme üzerine sevip tercih ederlerse. Şimdi burada küfrü tercih etmeden Murat diyor müfessirler Mekkeli müşriklerin muhabbetini ve sevgisini düşünerek veya Mekke'de hala şirk üzerinde olan akraba ve yakınlarını terk etmeye katlanamayıp orada kalanlar kastediyor ayeti kerime ama ayet umumdur yani imana giren bir insan Babası, kardeşi kim olursa olsun eğer onlar küfrü iman üzerine üstün tutup küfrü imandan üstün kılıp küfür ve ehlini iman ve ehline tercih edip seviyorlar ise müminlerle onlar arasında hiçbir ilişki olamaz. Hiçbir dostluk olamaz. Şayet dostluk olursa o zaman ayetin başındaki ey iman edenler lafzı kendiliğinden düşer ve o insanlar iman etme keyfiyetini, müde olma keyfiyetini kaybederler. Çünkü iman etmek Allah'ın dinine tabi olmak, Allah'ın dinine girmek ve Allah'ın emniyetini kabul etmektir. Yani iman emniyetten geliyor yani Allah'ın güvencesine girmektir. Küfrü ve şirki tercih etmekte kafirlerin güvencesine girmektir. Ve kafirlerin velayetini üstlenmek ve muhabbetini taşımaktır. Öyleyse küfür ile iman arasında bir dostluk olmayacağı gibi müminlerle de kafirler arasında hiçbir dostluk olmaz. Kafirler bizlerin onlara galebe etmemesi, etmememiz için sürekli barıştan yana olduklarını toplumsal uzlaşmadan yana olduklarını söylüyorlar. Halbuki onlar bizim dinimizi ayaklar altına alırken, namusumuza, ırzımıza, dinimize, haysiyetimize dil uzatırken ve onlar bizi incitirken müminlerin kanını akıtırlarken acaba toplumsal bir uzlaşmayı teklif ederek mi yapmışlardı bunu? Yani müminler bu kadar kayıplarını toplumsal uzlaşma uğruna mı feda etmişlerdi? Hayır. Dolayısıyla Müslümanları aldatmanın bir parçası oluyor bu plan. İn istahabbul kufra alel iman ve men yetevellahum minkum zalimun. Sizden kim hicretten sonra hala Mekke'de kalır o kafirlere dostluk ve muhabbet beslerse o da o zalimlerdendir. Buradaki fa ulaikehum zalimun yani fa ulaikehumul kafirun. Niçin Kur'an-ı Kerim'de bu konuda birçok ayet kelime vardır? Ya eyhellezine amenu la te'huzil yehuda ven-nasara evliya ba'dhum evliya. Ve men yetevellehum minkum fehu minhu. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin velileri dostlarıdır. Sizden kim onları veli ve dost edinirse, o da onlardandır. Şimdi burada mümin insanın kafire muhabbet beslemesi, kafirin küfrünün aslında Allah'ın haram kıldığı ve İslam'ın kendisiyle savaştığı bir itikat ideoloji olduğunu bile veren mümin kafire dostluk besleyemez, kafire yardım edemez, kafiri özellikle kafirleri ve müşrikleri müminlere üstün tutamaz ve müminler mazlum iken, müminler ezilirken, o kafirlerin safından müşriklerin safında yer alamaz. Eğer alıyor ise bu insan kafir ve münafıktır. İşte ayet bunu bize açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ayet kelimeler vardır. Eğer açar inceler okursanız inşallah bunu detaylı olarak göreceksiniz. Şimdi ikinci ayetimizi okuyalım sonra bu ayetlerle ilgili birkaç ayeti daha hep beraber gözetelim. Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve hitaben diyor ki Cenabı "Kul de ki ey Resulüm in kan aabakum" Burada birinci ayet-i kerimede babalar ve kardeşler geçti. Değil mi? Neydi? Babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer küfrü sever, küfre muhabbet besler, imandan üstün tutarlarsa asla ve katiyetle evliya Dost edinmeyiz. İkinci ayet kelime de eğer bunu yaparsanız kim sizden bunu yaparsa işte onlar gerçek zalimlerdir. De ki ul incane ab okum burada daireyi biraz daha genişletiyor Allahü Teala. Mekke civarındaki müşrikleri de alıyor içine. Bu ayet. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Yukarıda zalimin geçti. Zalimler, kim sizden onlara yönelir, muhabbet verserse yönelmek burada neyi kastediyor? içeriyor? Orada istihbap vardı ya, sevmek olayı vardı ya, sevmeyi talep etme, dostluğunu talep etme, onlardan kopamama, ayrılamama annem, babam, kardeşim ben onlara nasıl böyle yaparım, ben onlara nasıl yüz, onlardan yüz çeviririm diye insan da kalbinde oluşan o düşünceyi reddediyor. Ne ki babalarınız sonra oğullarınız, insanın en yakını babası ve kendisinden olanlardır. Değil mi? Yani ada okumdan kazık, anne baba. Anne baba ama dedeler de girer bunun içine. Anne tarafından dede, baba tarafından dedeler, dedeler. <gülüyor> Dolayısıyla bu ayet kerimenin hükmüne göre kafir ve müşrik olan dedelerini seven ve muhabbet besleyen, o da kafirlerdendir. Yani milliyetçilik yapan, Türk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği, soyunun sopunun müşriklerini dahi seven ve onların muhabbet besleyen, onların isimlerini çocuklarına koyan insanlar, ama şehirlerinden doğru muhabbet besleyerek koyanlar. Qul inkane abe okum, ve evne okum. Daha sonra oğullarınız ve <gül> ikvan okum, kardeşlerimiz. Kardeşler, senin babandan olmak kardeşin, annenden olmak kardeşin. Kardeştir bunlar. Ve ezvaz <gül> hanımlarınız. Ama Kur'an'ın bu ifadesi çok ilginçtir. Kadınlara da hitaptır. Çünkü Arapça'da kadınlar hiçbir zaman, yani hanımlar, bir adamın hanımı, nikahlı eşleri zevcat diye geçmez. Eczuvaç diye geçer. Halbuki Arapça çoğul olarak zevcedir, çoğulu zevcat olması lazımdır. Ama eşler olarak geçtiği için, Ayet hem kadınları hem erkekleri içeriyor. Hepsini hitap ediyor birden. Ve hanımlarınız eşleriniz yani kadın erkekler tabii. ve aşiret okum aşiretiniz ve kopara kopara böyle dişinizle tırnağınızla kazandığınız mallarınız ve zarara uğramasından korktuğunuz o ticaretiniz var ya bir de çok sevdiğiniz o evleriniz hanlarınız, hamamlarınız, kervansalarınız, köşkleriniz, villalarınız, yatlarınız, katlarınız. Bunlar size Allah ve Resulünden yani Allah'ın dinini üstün kılmak, Resulünün yolunda cihad etmek, Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise o zaman neyi bekleyiniz? Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz ama buradaki bekleme nasıl biliyor musunuz? Her an düşmanın baskınını bekleyen, korkan topluluklar, insanlar gibi ve her an başına bir dağ gözecekmiş gibi bir tehlikeyi hazır bekleyen ve tehlikeyi kapıda tetikte gören insanların halidir ki onun için fetarabbesu demiştir. Buradaki tarabbus kelimesi çok ciddi anlamda bir korkuyu içeren gözetlemedir bekleme hadisesidir. O zaman Allah'ın yani azabı, emri gelinceye kadar bekleyiniz. Orada müfessizler diyorlar ki, bu Mekke'nin fethini kastetmiştir bu ayet-i kerime. Kimse diyor ki, kitaldir. Savaşı Allahu Teala, gelecek olan savaşları Allahu Teala kastetmiştir. Tabi Allah muradını daha iyi bilir. وَاللّٰهُ al يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِخِينَ Allah fasık kavmini, fasıklar kavmini, fasıklar topluluğunu ne yapmaz? La yehdi. O, yani onlara imanı vermez. Ve onları kurtarmaz. Nasıl kurtarmaz? Yani cehenneme attığı zaman adli ilahi olarak onlar imanı reddettikleri için kafirleri dost edindikleri için ticaretlerini Allah yoluna tercih ettikleri için ne yapmaz? Allahu Teala onları hidayet etmez Onun için Hanfek o, fi sabili Allahı, ve la tulquu aydiyekum fi tahluka. Aydiyekum Allah yolunda infak ediniz. Infak. Allah'ın rızasını talep, esaslı olmak kaydıyla Allah'ın istediği bir emrin tahakkuku için malını, zamanını, canını bu uğurda vermeye infak denir. Karşılığını Allah'tan bekliyorsun. Hani ayet okurmuştuk, biliyorsunuz geçen dersimizde. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ bi بِأَنَّ lehumul cennet. Allah müminlerden, gerçekten müminlerden karşılığında onlara cennet olmak üzere mallarını ve canlarını satın almıştır. Satın almıştır. Yani sen la ilahe illallah dediğin andan itibaren canını ve malını Allah'a satıyorsun. Pekala bundan sonra korkmak niye? Cimrilik niye? Malı canı, nefsi ilah edinmek niye? İşte ilah edinildiği için mal tanrısı insanı Allah'a ibadet etmekten insanı alıkoyuyor. Mal sevgisi ve mal muhabbeti Allah'ın dini uğrunda Allah'ın dininin düşmanlarıyla mukatele etmemize engel oluyor bizi korkutuyor. Niye? Malımız gidecek. Kolumuz kopacak. Veya tüm sakat kalacaksınız hayatınız boyunca. İşte bu korkular Allah katında yukarıda ayetin buyurduğu gibi ne diyordu? İnna Allaha indehû ecrun azim. Allah katında en büyük ecir vardır. Yani gerçek büyük ecir, mükafat Allah katındadır hali kaybedilen hiçbir şeyin yani kaybettiğimiz hiçbir şey olmasın ki Allah onun karşılığını orada vermesin. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عَمْدَ Hangi hayrı yaparsanız Allah katında onu bulacaksınız. Hangi infakta bulunursanız bulunun. Allah onun karşılığını size verecektir. Şimdi işte burada ayet-i kerimede kaç husus geçti onlara tekrar bir göz atalım. Demek ki Allahü Teala yukarıda kafirleri sevip onlara muhabbet beslemekten dolayı o muhabbeti beslenenleri salimler olarak biterledi. Aşağıda bu daireyi biraz daha geçti. Mal girdi işin içine, aşiret girdi işin içine. Evler, saraylar, köşkler, apartmanlar girdi işin içine. Değil mi? Hanımlar, kocalar girdi işin içerisine. Daireyi genişletti. O halde bütün bunların sevgisi, dikkat edin, küfürden ziyade, küfürden öte belki doğrudan doğru sahip olmamız, bizi küfre sokmayacak olan şeyler dahi, eğer bizi Allah için mücadele eden, Allah'ın dini uğrunda cihad etmekten ve icret etmekten alıkoyursa o da insanları fıskın ve küfürün içerisine sokar. Çünkü Karun malını elde edip kazandığında demişlerdi ki Karun'a şey Karun'u Allah'tan kork. Allah'tan kork ve bu malı Allah yolunda infak et. Niye böyle böbürlenip kibirlenip yerinde yürüyorsun? Bu mal sana Allah'tan geldi. Hayır dedi. İnne ma'u'titu fa'ala ilmin min 'indi. Ben bu kendi bilgimle, alnımın teriyle, bileğimin zoruyla bu malı kazandım. Yani kendi ilmime ben bu malı elde ettim. İktisadi sistemimle, ekonomik de bunu kurdum, bu düzenimi. Ben malı öyle elde ettim. Yani Allah'ın kendisine mal vermesini inkar ediyorum. Onun için mal, saltanat, aşiret, kabile asabiyeti, ırk asabiyeti bunlar hepsi bir araya geldiği zaman firavunun Taarrunun, kisraların ve nemrutların, neronların ahlakı, şahsiyeti bir arada tutulmuş Dolayısıyla biz burada hem malın Tugyanını görüyoruz, hem aşiretin, kabilenin, ırkın Tugyanını görüyoruz, hem dünya sevgisini Tugyanı görüyoruz. Bu bakımdan İbrahim Suresinde baktığınız zaman kafirlerin bir sıfatı olarak el-ı el-ı hayat ed ifadesi geçer. <gülüyor> ah, dünyayı ahiret hayatından daha çok sevenler, Kafirler dünya hayatını ahiretten çok daha severler. Sevdikleri için de insanların elinden aslında fakir fukaranın hakkı olan, kazandıklarından fakir fukaraya vermeleri gereken şeyi istediğiniz, istediğiniz için, bunu da vermemek için mücadele ediyorlar. Yani dünya hayatının lezzetlerinden fedakarlık etmek istemedikleri için Adamlar İslam'ın gelmesini ve hakim olmasını istiyorlar. Nedir? Dünyayı cennet kabul etmek ve dünyayı ebedi bir hayat gibi görmek. Dünya işte sevgisi böyle. Şimdi mücadele suresine baktığımız zaman 22. ayet kerimesinde bu iki ayeti kerimeyi açıklayan ve iki ayeti kerimenin bize öğretmek istediklerine açıklık getiren önemli bir hadise vardır. Ey Rasul diyor, ah tabi ifade kul diye başlamıyor. La tecidu kavmen ifadesiyle, allah Teala 58. sure 22. ayet. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri. Ey Muhammed sen Allah'a iman eden yani Kur'an'ın içerisinde, Tevrat'ın içerisinde daha önceden tabi gelmiş olan peygamberlere de bu kitap vardı. Kur'an içerisinde Allah katından gelmiş olanı tasdik eden Allah'ı ilmiyle esması ve sıfatı ile yüceleyen, onun takdirini ezeli ve ebedi hükmünü kabul eden insanları ne yapamazsın? La <gülüyor> yuadun emen haddallah ve rasule. Allah'a ve Rasulüne şiddetli düşmanlık besleyenleri sevdiğini ve onlara kalpten muhabbet beslediklerini göremezsin. Şimdi kafirleri ve müşrikleri sevip onlara muhabbet besleyen, onların ideoloji ve sistemlerini hayat tarzı olarak benimsemiş olanların ayetin karşısındaki durumunu siz kendiniz söyleyin. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِينَ Yua dunemen had Allah ve rasulehu. Ondan sonra bu ayetteki o topluluklara geliyor ayet kelimenin bu bölümünde. Ne diyor? Velev ve velev ki o Allah ve Rasulüne düşmanlık edenler, velev ki ebahum babaları anneleri de olsa, ev abnaahum yautçuluk çocukları kızları olsa. ''Ev ikhvânehum'' Yahut kardeşleri olsa ''Ev aşiretahum'' Burada da aşiret geçti bakın. Ulaike, işte aşiretlerini, kardeşlerini, oğullarını, babalarını, Tövbe suresindeki mallarını, ticaretlerini ve evlerini. Değil mi? 8-9 madde. Bunları Allah'a tercih etmeyenler var ya, bunları sevmeyi ve sevmemeyi, Allah'a imana bakarak yapan insanlar için diyor ki Allah Teala "Ulaike". İşte onlar var ya "Keteb fe'i ve ayyadahum biruhun minhu". İşte Allah imanı onların kalplerine yazmış, mühürlemiş koymuştur. Kimin imanı var? Kimler memindir? Kafirleri seven de emin olduğunu söylüyor. Kafirlerden yana olanlar da Müslüman olduklarını söylerler? Bugün onlara düşman olan insanlar, Müslümanlar ve Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ama kimlerin kalbinde imanın hakikatinden bahsediyor ayet-i kerime? Onları Allah ve Resulüne tercih etmeyenlerin kalbindeki imanın gerçek, hakiki iman olduğunu bize söylüyor Allah'ın kitabı. Ulaike ketebe fî kulubihim el imana ve eyyedehum bir ruhin minhu onları kendi katından bir ruh ile bir ruhin yani oradaki ruh Allah'ın bize verdiği iman tasdik bir ruhin minhu kendi katından bir ruhla bir iman bir kuvvet bir destekle desteklemiştir Allah onları destekler Bu eyyedehum derken destekledi ifadesidir Arapçada ama geleceğe yönelik müstakbele yönelik istikbale yönelik düşündüğümüz zaman destekleyecektir. Desteklediği gibi her zaman da destekleyecektir anlamı çıkar. Yuhhiluhum cennatin tecrî min tahtihal enhâru hâlidîne fîhâ. Radiyallahu anhum. Veredu anhu. İşte Allah onları hani hâlidîne fîhâ inna Allâhe ifadesi. Onlar o müminler cennette ebedi ölümsüz olarak kalacaklardır. Onlar için Allah katında çok büyük ve yüce bir ecir vardır. Burada da onlar içlerinden nehirler akan cennetlere gireceklerdir. Allah onları oraya girdirecektir. Radiyallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Şimdi Allah'tan razı olmak ifadesi ile anneleri, babaları, babaları Çocukları, aşireti sevip Allah'ın dininin üstün gelmemesinde dünyaya çakılmak ve dünyalığı sevmek noktasında hangi konuma geliyoruz? O zaman Allah'tan razı değil, insanlardan razı olma konumuna geliyoruz. Dolayısıyla da Allah ne oluyor? Allah onlara gazap etmiş oluyor. Onlara da Allahü Teala, olayı ki Hizbullah, olayı Hizbullah, işte onlar Allah'ın cemaati, hizbi, ordusu, dur. اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bilin ki, bilesiniz ki, Allah'ın hizbi felaha, kurtuluşa erecek olanlardır. Şimdi bu ayetlerin ışığında baktığımız zaman, nedir? Kafirlerin velayetini üstlenmek, imanı götüren bir meseledir. Bu bakımda Allah Azze ve Celle, Bakara suresinde, Allahu وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Veli Arapçada işinizi üstlenen ki ben tabi doğrudan doğru veli kelimesinin sözlük anlamıdır bu. Ama ben o sözlük anlamını lugavi anlamını değil Kur'an'daki anlamını anlatayım. zamanımız açısından da zamanın tasarrufu açısından da daha hayırlı olur. Veli Kur'an'da Allah'u veli lezine amenü ifadesi geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah iman edenlerin Nesidir? Sahibi, dostu, koruyucusu, kollayıcısı, yardımcısı razıktır ve hakimidir. Allahu veli yülediine, amenu. Demek insan iman ettikten sonra Allah'ın velayetine girmiştir. Allah'ın velayetini kabul etmiştir. Rasulunun velayetini kabul etmiştir. Inna ma veli yukumullahu wa rasuluhu ve zîne âmenul zîne yekîmunes salâte ve yûtûnen zekâte ve hum noktasında yönetici noktasında alırsan ancak sizin yöneticiniz hakiminiz sevgi ve muhabbet besleyeceğiniz malınızı canınızı uğrunda harcayacağınız Allah ve رسولü Allah'a iman eden namaz kılan ve zekat verip rükû eden müminlerdir diyor sen şimdi bu ayet-i kerimeleri gördükten sonra toplumsal uzlaşma, toplumsal sözleşme, toplumsal barış denen şeyden bahsedebilir misin? Toplumsal barıştan söz edenler İslam'da savaşmakta. Toplumsal sözleşmeden, toplumsal uzlaşmadan den vuranlar, bunu din haline getirenler İslam'a zulmediyorlar, Müslümanlara zulmediyorlar. O halde biz Allah'ı mı doğrulayacağız? Allah'a iman etmeyen kafirleri ve müşriklerimi doğrulayacağız. O halde bu projenin altında İsrail'in tıpkı Müslümanlarla barış etmeye yönelik güya Müslüman ülkeymiş bunlar. O Arap ülkeleriyle, şirk ve müşrik Arap devletleriyle yaptığı barışsal yani anlaşmaları barışa yönelik olarak İsrail'in dindarlığının İsrail'in hoşgörüsünün bir tezahürü olarak dünyaya sunuyor. Ve böylece dünya kabuğunu kazanmak istiyor. Halbuki aslında hakarete uğramış olan, hakları elinden alınmış olanlar Müslümanlar, mazlum konumda olanlar, Müslümanlar zalim konumunda olan barışa çağıranlar. Evet. Demek ki kafirlerle aramızdaki ilişki bu ayetler çok güzel açıklıyor. Allahü veliyüllezine amenü. O ayet tekrar dönelim. Allah iman edenlerin velisidir. Hani Enfa suresi 52. ayeti işlerken in evliyâhu illel muttakbûn hani Kabe'nin dostları hadisesi vardı. Müşrikler de biz Kabe'yi sahipleniyoruz diyorlardı. bugünkü iki düzeni diyor ki bizim camilerimiz var. Efendim bak dini bayramlarımızı kutluyoruz. Efendim dinimizin hoşgörüsüne dayanarak askerler gidip akşam namazını evlerinde kılacaklarmış, kışlada kılmayacaklarmış. Dinlerinin hoşgörüsü, yani bu adamların dinleri var ve bu dinlerinin de bir hoşgörüsü varmış. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu bakımdan ileride bizim derslerimize göreceğimiz bir kavram gelecek. O da nedir? Eb hak kavramı gelecek dersimizde. Kafirler guridun en yutfi nurallahi. Yuridun en yutfi nurallahi. Vallahi yurid en yutma nuruhu velav cadihal kafirun. Kafirler Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. isterler. Fakat Allah da nurunu tamamlamak ister. Peki la kim her dilediğini yapabilir? Allah Allah irade buyurmuşsa ne olacaktır? Din üstün gelecektir. Fakat Allah dinini melekleri gönderip üstün kılmıyor. İnne Allah'a anilletine amenu. Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Evet. katilhum ya'azibuhum Allah beydikum. Kafirlerle ve müşriklerle savaşınız, İslam düşmanlarıyla, İslam'a karşı savaşanlarla, İslam'ın davetle tebliğinin önüne çıkanlarla savaşınız. Namaz kılıyor, kafirleri seviyor. Hacca gidiyor, müşrikleri seviyor. Hacca gidiyor, kalbinde putlarıyla gidiyor. Kurban kesiyor, İbrahim'in dinine düşman. İşte bu insanlar, bu insanlar var ya, kafirlerin delayetine girmiş olan insanlardır. Bu insanlar zahirde imanın tüm amellerini işlemelerine rağmen Müslüman gibi gözükmelerine rağmen batında kafir ve müşriklerdir. <gülüyor> Allahu veliyullezina amanu yukhrijuhum minez zulumat ilan nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan zulümat yani şirk ve küfürdür. يُخُرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُّمَاتِ اِلَنْ نُورٍ allah Teala küfrü ve şirki zulümat, bak zulümat diyor dikkat edin, karanlıklar diyor, bir karanlık demiyor. Çünkü yeryüzünde Allah'ın dininin hakimiyetine karşı olan ne kadar insan ve sistem varsa, bunların hepsi zulümattır, tek tek karanlıktırlar ama kat kat üst üste karanlıklardır. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık ardına karanlıktır. Çünkü nur yok, hidayet yok. Allah وَلِيُّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُخْرِضُهُمْ مِنَ zulumati اِلَنْ نُرِ karanlıkların karşısına nurlara çıkarır demiyor. Çünkü Allah'ın dininin bir benzeri eşi şeriki yoktur. Nura çıkarır. Zulümatlardan nura. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُمْ اَتَّهُودِ Kafir olanlar var ya, Allah'ı inkar edenler, şeriatını inkar edenler var ya, Resul ile savaşanlar, onlar nedir? Ne yaparlar? يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ اِلَى zulumat. <الزُّلُمَات> İnsanları nurdan çıkarıp Allah'ın dininden çıkarıp karanlıklara o şirk ve küfür karanlıklarına insanları sokarlar. Demek ki Allah'ın velayetine girmek Allah'ın nuruna dahil olmaktır. Allah'ın nuruyla nurlanmaktır. Ama o dini terk edenler kafirlerin velayetini üstlenmiş olanlardır. Demek ki Allahu Teala ne yapıyor bu şekilde? bizimle müşrikler arasındaki velayet ilişkisini kıyamete kadar kaldırıyor. Her ne kadar yazan ve çizen bazı insanlar, eli kalem tutanlar, müminlerle kafirler arasında velayet ilişkisinin olduğunu söylerlerse söylesinler, bunlar Yahudilerin yoluna satmış olan münafıklardır. Diyeceksiniz ki niçin? Çünkü biz eğer Allah'tan razı olduysak mümin olacağız. Allah'tan nasıl razı olunur? Bugün bir yerde kısa bir sohbet oldu. Bir meseleden dolayı bir Müslüman biz bir yere götürdü. Yayıncılar. İslami kitap yayınladığını söylüyorlar. Kur'an'la ilgili çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. Tabi niyetleri halistir ama insan yaptığı hatayı iyi niyetiyle, işlediği şirki ve küfrü iyi niyetiyle Allah katında da affettiremez. Bunu çok iyi bilirsiniz. Şu Kur'an'da dedim heva ve heves var mıdır? Şu Kur'an'da insan beşer mantığı var mıdır? İdeolojisi var mıdır? Yoktur peki la sizlerin yayınladığı kitap Kur'an'a çağırmanıza rağmen, Kur'ancılık yapmanıza rağmen, Kur'an'ın anlaşılmasını efendim bayraklaştırmanıza rağmen yayınladığınız kitaplar Kur'an gibi Kur'an edebi ve ahlakıyla mı telif edilip yayınlanmış? Öyle bir edebe sahip mi? Sen Kur'ancılıktan bahsediyorsun yayınladığınız kitaplar Kur'an edebiyle yakından uzaktan ayak alakalı değil hatta ben düşünüyorum İslami yayıncılıkta şirk diye bir yazı yazacağım İslami yayıncılıkta şirk diyeceksiniz ki nasıl bir şey evet İslami yayıncılık şirkle dolu İslami yayıncılık küfürle dolu Allah adına, Muhammed adına, Kur'an'dan adına yapıldığı söylenen yayıncılığın yüzde ellisini aşkın çift dolu içinde. O kendimizi Kur'an aynasında bir tanıyalım. Koyalım kendimizi Kur'an'ın terazisiyle, Kur'an'ın bezniyle bir tartalım. Ölçelim. Söylediklerimiz, ettiklerimiz Kur'an'a ne kadar uygundur. Kur'an'ın adına propaganda ederek Dünyalık bir sermaye ve şöhret kazanmanın Allah katında hiçbir yararı olmayacaktır. Radiyallahu anhum ve radu anhu ifadesini anlar da kavrarsak Allah'tan razı olmak ne demektir? Allah'tan razı olduğun zaman bütün belaları göğüsleme iman etmişsindir. Zindana atılmaya, işkence edilmeye Kolların, kafan, gözün, kulaklarının parçalanması, kesilip sökülmesini üstlenmişsin. Buna rıza göstermişsin demektir. Sen bunu yapmadığın zaman, kellesi koparılan, bacakları koparılan, karınları deşilen Müslümanlar, şehitler ve sahabilerin dini ve yolunda olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Olay burada düğümleniyor. Olay burada çözümlenecek. Allah'tan razı olma. Yani Allah'ın tekliflerini kabul etme Rabbimiz olduğundan dolayı bizi topraktan çamurdan halte edip şu güzel hilhatte şu güzel sıfat ve surette yarattığı için bizi aziz ve şerefli kıldığı için mahlukat içerisinde katında en yüksek dereceleri vereceği için biz Allah'ın bizi bu harikulade şekilde bize şekil biçim vermesinden dolayı Rabbimiz olduğunu tanımamızdan dolayı ondan razı olmak zorundayız. Nasıl ki onu sana verdiği burundan, gözden, kulaktan razısın? Allah'ın sana çizdiği yolda yürümekte de ve o yolda sebat edip o yol üzeri karşına çıkan her şeyle ve herkesle ve her şeyinle sonuna kadar direnmekle ve savaşmakla mükellefsin. İşte Allah'tan razı olmaktadır. Radiyallahu anhum, o radu anhum. Sübhanallah ama önce Allah diyor onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Ayet bunu söylüyor. Radu anillahi ve radiyye anhum demiyor. Allahu anhum. Niye Allahu anhum? Allah kendisinin bizden razı olduğunu önce söylüyor. Eğer onu hak etmişsek sonra da onlar da Allah'tan razı oldular diyor. Öyle işler yapmış ki bu müminler. Allah onlardan razı olmuş. Niye? Ellezine اَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا fi sabilillahi اللّٰهِ بِا اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُوا دَرَجَةً Onlar Allah katında en yüce derelere sahiptir. Şimdi onun için Kur'an'da bu velayet kavramına baktığımız zaman çok geniştir. Siz veli kelimesinin geçtiği ayetleri taradığınız zaman çok iyi göreceksiniz ki velayet kavramı tamamen başlı başına imanın rükünlerinden bir tanesidir. Hatta diyebilirim ki imanın tamamı İslam'ın tamamı bu iki direk üstündedir. Vela ve berâ akidesi üzerinedir. Vela Allah'tan razı olmak, o rızanın hakkını vermektir Berada yine Allah'ın rızası, ni talep için Allah'ın karşısında olan Kitabının karşısında olanlardan beri olduğunu sözüyle, fiiliyle, kavliyle her şeyi ifade etmektir. Kıyamdır yani "Qululillahi qanitin" işte budur. Allah için kıyamdır. Allah'ın yolu üzere, sıratı ı üzere istikametle yani tüm imani ve İslami mükellefiyetimizi kuşanarak İslam'ın bizden istediği tüm doğruluğu, sıdkı ve emaneti ya eyhellezine amenu la taqunullaha ve'r-rasule ve tahunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edenler, Allah'a ve رسولüne ve emanetlerinize ihanet Etmeyin. Allah'a ve Resule ve emanetlerimize bağlı kaldığımız zaman işte Allah bizden razı olacaktır. Razı olunca da bize yeryüzünde hakimiyet verecektir. Biz onun rızasını talep eder ve onun dininin yüceliği için mücadele edersek Allahu Teala bize takvayı nasip edecektir. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ Eğer siz Allah'tan korkar iseniz takva üzere, yani onun rızasına girerseniz, o rızayı iman haline dönüştürür iseniz, Allah size furkanı verecektir. Furkan, akılda, fikirde basirettir. Kalpte iman nurudur, hak ile batılı temyiz edip ayırmadır. Küffarla cihatta da nusrettir. Furkan budur. Çocuklarda Furkan ismi koyuyor millet. Ha ne alakası var onun bunun acaba? Ya buradan müstelhem olarak, ilham alarak bu ismi koyuyorlar ama Furkan bambaşka bir şeydir. Allah sana hüccetini veriyor artık. Tuttuğun zaman Allah da seninle tutacak. Vurduğun zaman Allah da seninle vuracak söylediğin zaman Allah da sende söyleyecek Allah'ın beraberliği intansurullah yansurkun bak hep velayet ayetleri eğer siz Allah'ın nusrete kavuşturursanız yani Allah'ın dinini üstün tutarsanız Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir bu bakımdan münafıkların mümeyiz alametleri anlatıldığı zaman hep velayetle ilgili kavramlar geçer Kara كثيرا منهم منافقاتdan görürsün ey Muhammed Maide 80. Yetewellavnelzinekferu. Bu münafıklardan birçoğunu görürsün. Kafirlere yönelip onlara muhabbet edip meyl ettiğini görürsün. Lebise ma kadmet eydihim. An dosun ki onların ellerinin sundukları yani yaptıkları ne kadar kötü şeydir. En sakitallahu aleyhim Allah onlara gazâ vermiş. Rahmetini onların üzerinden kaldırmıştır. fil هُمْ خَالِدُونَ Onlar Allah'ın azarında ölümsüz, ebedi kalıcıdırlar. Hud aleyhisselam ne demişti? Ey kavmim! veya قَوْمِي اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden bağışlanmayı talep ediniz. ثُمَّ تُوبُوا Bununla beraber aynı zamanda hemen ardından tövbelerinizin kabul için tövbe ediniz. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ Buraya dikkat edin. Ey kavmim! Allah'tan bağışlanmayı dileyiniz. Yani İslam'a giriniz. Sonra tövbe ediniz. Günahlarınıza bir daha dönmeyiniz. Allah'a yönelin. Küfürden, şirkten yüzünüzü çevirin. Anlamındadır. Ondan sonra Allah gökyüzünü üzerinize böyle sağdırsın. Allah'a Tam tabir budur, midrar. Sağdırıcı olarak göndersin, yağmur yağdırsın. Ve sizin kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın mücriminlerin velayetine, yönetimine girmeyiniz. Onların yönetiminin kuvvetlerine dahil olmayınız. Onların kuvvetine kuvvet katmayınız. Siz kafirlerin kuvvetine kuvvet katarsanız Allah sizi zelil eder. İnyâhzıl <gülüyor> kum. فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ Allah sizi hızlana uğratırsa, yardımını sizden çeker alırsa, Allah'tan sonra kim sizi üstün kılar? Hani Karun, hani Firavunlar, hani Kisra, hani Nemrut, hani onlar? nerede bunlar? Hiçbirisi yeryüzünde yok. Allah'ın kuvveti ve azameti hepsini helak etmiştir baki kalacak olan yine Allah azze ve celle'dir ve yeryüzüne hakimiyetin yine Allah müminlere verecektir. Vaat etmiştir bunu. Ama az bir mümin topluluğuna verecektir ama çok bir mümin topluluğuna verecektir. Onu Allah azze ve celle kendisi çok daha iyi bilir. Ve o Maide suresindeki ayetin devamında Allah azze ve celle vemen yetevellellahu ve rasuluhu vellezina amenu fe inne hizballah humul galibun Mücadele suresindeki gibi kim Allah ve Rasulüne tevelli eder yani yönetimine girer, hükmünü kabul eder kazasını, kaderini kabul eder emrini, nehyini, yasağını kabul eder, şeriatını, hükmünü hadlerini, hududunu, cezasını kabul eder Hakiza Rasulünün de böyle muhabbet besler malını, canını, çoluğunu, çocuğunu Allah'ın dini uğrunda verir ve iman edenlere de muhabbetle bağlanır. İman edenlerin de malını, canını, çoluğunu, çocuğunu, ırzını, kendi malı, canı, çoluğu, çocuğu, ırzı gibi bilir. Haysiyetini, onun dinini, şerefini, kendi şerefi bilir. Üstlenir ve savunursa, işte onlar Allah'ın hizbidir, hizbullah. İşte galip olan, üstün gelecek olanlar da onlardır. Ya ey iman edenler la tattahizoo allzina tattahadoo dinakum huzwan wela'ban minallzina ootul kitaba wel kufara awliyaa attaqullaha in kuntum ey iman edenler dininizi alay konusu oyuncak gibi edinen, yani bir oyun edinen, istihza, alay, küçültme konusu edinen ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerle kafirleri asla dost edinmeyiniz. Allah'tan korkun eğer Allah'a iman etmiş iseniz. Şimdi onları dost edindiğimiz zaman Allah'tan korkun ifadesinin insana kazandırdığı o takva o iman kendiliğinden gidiyor. Çünkü onlardan beri olursak e, ette kullaha ifadesi tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor. Allah'tan korkun. Gerçekleşmiş oluyor. Onlara muhabbet beslediğimiz zaman Allah'tan korkma kalktığı gibi mümin olma vasıtında ortadan kalkıyor kendiliğinden. Dolayısıyla kafirlerle müminler arasındaki ilişkilere Kur'an çerçevesinden baktığımız zaman Kur'an penceresinden baktığımız zaman bizim bugüne kadar din adına ve İslam adına bize öğretilmiş olan birçok şeyin yanlış olduğunu göreceğimizi kendiniz bizzat anlayacaksınız. Hocam bir de yanlış de olan değil. Kendi içimizdeki arkadaşları da var. Evet. Şimdi bakın Enfal Suresi'nde Allah Azze ve Celle 24, 25. ve 26. ayet-i kerimelerde bizim burada derslerimizle ilgili bazı ayetler vardır. Onları okursanız inşallah istifade edeceksiniz. Sonra kafirlerin dostluğunu talep etmenin aslında insanın hüsranı olduğunu allah Teala'nın birçok yerde ve birçok me mekanda müminleri üstün kılmış olduğunu ayetinde hatırlatarak onlardan kuvvet ve yardım beklemenin aslında Allah'ın rızasına muhalif biriş olduğunu, Allah'a güvenmemek olduğunu Kur'an-ı Kerim bize belirtiyor. لَقَدْ Nasarakumullah andolsun ki لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهِ ف۪ي مَوَاطِنَا Allah Allah'a amd ki Allah sizi çok yerlerde, çok mevkilerde, savaşlarda sizi üstün kıldı. وَيَمَحُنَيْنِ Huneyn günü <gülüyor> اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي şeyen, شَيْئًا وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِ Huneyn günü Müslümanlar geçen dersimize değindiğim için yine özet olarak geçeyim. Huneyn günü 10.000 kişilik Müslüman ordusu Resulullah ile Medine'den Mekke'nin Arafat'ın gerisine Hevazinle savaşa gazveye gidiyor. 2.000 kişi Mekke'li Müslümanlardan katılıyor. Fakat Müslümanlar bu kuvvetimiz karşısında kim bizi yenebilir diye içlerinden geçirdikleri için <gülüyor> vadi Huneyn vadisine girer girmez sabahın karanlığı esnasında müşrik orduları her iki yandan Müslümanlar üzerine yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Ve İslam ordusu dağın oluyor. Resulullah'ın çevresinde sadece on kişi kalıyor. Sonra Hazreti Abbas'ın nida etmesi bağırmasıyla, çağırmasıyla Resulullah'ın tebliğini, Resulullah'ın sözlerini onlara söylemesiyle tekrar toparlanıyorlar ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü mucizesiyle ve meleklerin de yardımıyla kafirlere onları üstün kılıyor. İşte o gün diyor, hani Müslüman olursak zayıf kalırız, Müslüman olursak güçsüz kalırız, azınlıkta kalırız, eziliriz, gücümüz kafirlere yetmez, kafirleri bizi ezer, bizi kahrederler, hayatı bize zindan ederler düşüncesi var ya, işte o düşüncenin temelinde Allah'a tevekkülsüzlük vardır. Allah'ın bize yardım edeceğinden şüphe vardır. Ondan dolayı Müslümanlar o gün kuvvetlerine güvendiler. Düşman ordusu sekiz bindi. Müslümanlar on iki bin kişi oldukları halde neredeyse hezimete uğrayacaklardı. Ve sizi Huni'nin günü de üstün kıldı. Hani o gün sizin çoğunluğunuz hoşunuza gitmiş, sizi bir gün Kibirlendirmiş, böbürlendirmişti, şımartmıştı. فَلَمْ tuğni ankum şeya. Size hiçbir yararı da olmadı bu kuvvetin. Demek ki dikkat edin mallarınız, çocuklarınız, aşiretiniz Allah'ın kuvveti karşısında hiçbir şeydir. Ve yeryüzü o gün bütün genişliğine rağmen size dar geldi. Sanki böyle yeryüzü Toparlandı, ayaklarınızın sadece altında kaldı. Kaçacağınız bir yer bulamadınız düşmandan. Thumma wa laytum mudbirin. Sonra girinize dönüp, arkanıza dönüp kaçmaya başladınız. Ya sonra, thumma anzal Allahu sekine'tehu ala Rasulih sekineyi indirdi. Yani Peygamber'in kalbine bir inan vahiy geldi. Sonra inzele Allahu sakinetehu ve alel de üzerine sekine indirdi ve enzene cunûden lem taravha gözünüzün görmediği askerler indirdi ve azzebe'llezîne kferû ve zâlike cezâ'ul kâfirîn. İşte bu kafirlerin cezasıdır. Amellerinin karşılığıdır. Ne yaptı Allah Teala? Askeriyle Müminleri Müslüman orduyu üstün kıldı ve kafirlere azap etti. Onun için kafirler mümin olduktan sonra Huneyn gazvesinden sonra o müşriklerin birçoğu gelip Müslüman oldu. Dediler ki, ben beyaz nurani yüzlü insanlar önünüzde bizimle savaşıyorlardı. Hatta atlarımız ürküp portukları zaman sırtlarımıza bindiler arkadan. Atın terkilerine bildiler. Onun için kafirler helaka uğradı, kaçtılar, mağlup oldular. Fakat ardından daha ganimetler dağıtılmadan tamamen gelip Müslüman oldular. Peygamberimizin süt annesi Halime ve kardeşi, süt kardeşi de gelmişti. Onlar da Müslüman oldular. Onlara da atada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da ganimetten bir şeyler verdi. Onlara dua etti ve memleketlerine gönderdi. Yani o gazbenin Bizim için çok büyük ibret ve dersleri vardır. Bakınız Bedir'deki, Bedir'deki münakaşa ve tartışma, Bedir'deki nefse uyma Uhud'da cezası alındı. Yani onun cezası ve ibreti dersi Uhud'da görüldü. Efendim Huneyn'den önce Müslümanların veya Mekkeli Müslüman olmuş olan eski müşriklerin İslam ordusuna dahil olduktan sonra o şekilde kuvvetlerine dayanarak kuvvetten nusreti talep etmeleri, güçten üstün olmayı istemeleri veya üstün olmayı güce bağlamaları Allah'ın izzetine dokunduğu için Allahu Teala onlara o gün öyle imtihan etti. Ve sonra Resulünün üzerine sekine indirdi. Müminlerin üzerine sekine huzur, ihminan, iman kuvveti ondan sonra müminlere işte bu. Thumma yetubu Allahu ala thumma yetubu Allahu min ba'd zalika ale men yasha ve rahim. Allah bundan sonra da dilediğine ne yaptı? Dilediğini bağışladı, mağfiret etti. Vallahu gafur rahim. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok acıyıcıdır. O Hevazin kabilesinin gelip mümin olanlar hakkında indi diyor müfessirler. Onlar geldi. Tövbe ettiler, Ya Rasulallah biz tövbe ediyoruz. İman ettik, sen o gün altı bin esir alınıyor. Resulallah dedi ki, madem siz iman ettiniz, çoluk çocuğunuzu mu istiyorsunuz, karılarınızı, kızlarınızı, yoksa sizden aldığımız mallarını mallarınızı mı istiyorsunuz? Dediler ki, Ya Resulallah,